Ama cennette kimse kimseyi kıskanmayacak. Allah Azze ve Celle farklı insanlara farklı sayıda eşler verecek ve kimse diğerini kıskanmayacak. Niye onun mertebesi? Benden daha yüksek bir mertebede oldu diye kıskançlık asla olmayacak. Cennete girmeden önce Allah Azze ve Celle diyor ki ben onların kalbinden o kıskançlığı çıkartacağım ve onları cennette kardeşler halinde birbirlerini buluşturacağım diyor. Bir de asla kimse diğerini kıskanmayacak. Kimse demeyecek ya o benim komşunun fazla varmış, onun şu kadar yüksek mertebesi beninki niye az diye, kimse kimse eleştirmeyecek, bir kardeşlik içinde yaşanacak. O yüzden değerli kardeşim, takvayla biz ancak kardeş olabiliriz. Ne bir bayrak altında, ne bir dil altında, ne bir ırk altında, ne bir mezhep altında, biz ancak din mensupları olarak kendimizi görürsek, dinde bir mensup olarak kendimizi görürsek, o zaman İslam kardeşliği yaşayacaktır, olacaktır. Çünkü şu ayet bizim için ölçü olması lazım. Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Vel mu'minun vel mu'minatu ba'duhum Sadece mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır, evliyalarıdır. Yani destekleyicileridir. Hangi konuda? Din, din meselelerini biz konuşuyoruz. Bizi ahirete götürecek, ebedi saadete erişebileceğimiz konuları biz konuşuyoruz. Alışverişi konuşmuyoruz. Bu bardakta mı içilecek, plastik bardakta mı içilecek, o bizim konumuz değil. Bizim konumuz ahirettir, ebedi hayattır. Ebedi hayata götüren bu dünyadaki davranışlarımızdır. Çünkü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, -dinu muamela. Din muamelattır. Muamelatın nasıl olması lazım? Bakın Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ancak mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Niçin? Çünkü onlar birbirlerine iyiliği emrederler. Kötülüğü neyh ederler. Budur dost. Başka? Beraberce namaz kılarlar. Cemaat namazlarını kılarlar. ibadetlerini beraber ederler. Zekatı verirler. Ne yaparlarmış? Onlar zekatı verirlermiş. Başka nedir bunlar özelliği? Bu İslam kardeşliğin özelliği ve yuti'un Allah'a ve Rasulü. ve onlar Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Asla o itaatten çıkmazlar. Çünkü bilirler ki Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamberin vermiş olduğu karar onlar için hem bu dünyada hem de ahirette en hayırlıdır. O yüzden İslam dini yasal etmiştir. Peygamberin dışında başka bir insanı Yüceltmek veyahut peygamber aleyhisselatü vesselamla eşit görmek. Maalesef bunu bugün Türkiye'mizdeki tarikat ehli yapıyor. Şeyhini peygamber mertebesinde görüyor. Onunla eşit görüyor. Halbuki bu haramdır. Bu hatta kişinin dinini bozacak yani dinden çıkmasına sebep olabilir. Niçin? Çünkü kimse peygamberin mertebesine ulaşamaz bir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında da hiçbir insana bağlı olmak mecburiyeti yoktur. Hiçbir insana. Niçin? Delil nedir? Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. وَمَا أَتَاكُمُ Rasul فَخُضُواۜ Size Peygamber ne getirmişse onu alınız diyor. Peygamberden ne gelmişse sabitse onu alacağız. Bu Kur'an-ı Kerim bize Allah Resulü'nden, sahabesi tarafından aktarılmıştır ve onu mecbur alıyoruz ve kabul ediyoruz. Bütün peygamberin sünneti bize aktarılmış, sahih yolla gelmiştir. Onu alıp kabul ediyoruz. Ama işte falancının da sünnetini yapın dediği zaman hayır yapmayacağız. Niçin? وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ tehtedun Ona uyun ki hidayet üzere olasınız. Kim ona uymuyorsa o kimdir orada? Damir hukime döner, peygamber ve vesselama döner. Yani peygambere uyun ki hidayet üzere olmasınız o yüzden kişi sorması lazım ben peygamber aleyhissalatü vesselama uyuyor mu uymuyor mu itikadımda davranışımda ibadetimde ahlakımda ilişkilerimde peygamber aleyhissalatü vesselam uyuyor musun uymuyor musun eğer uyuyorsan İslam kardeşliğini yaşıyorsun eğer uymuyorsan kim olursan ol gece gündüz ibadetle de uğraş bilesin ki İslam kardeşliğini yaşamıyorsun yaşamadığından dolayı da Belki çoğu amelin kabul olmayacak. Çünkü Allah katında en kutsal ilişki İslam kardeşliğidir. Her gün Fatiha suresini okuyoruz namazda. Ne diyoruz orada? Dua yapıyoruz. Kardeşlik için dua yapıyoruz Fatiha suresinde. Ehdina siratel mustakim. Bizi doğru yola ilet. Kimlerin yoluna? Siratel <gülüyor> lezine en amte aleyhim. Kardeşlerimizi istiyoruz. Yani onlara nimet bağışlamış olduğun o insanlarla bizi beraber et diyoruz. Kimdir onlar? Müminlerdir, kardeşlerindir, peygamberlerdir, salihlerdir, sadıklardır, şehitlerdir, alimlerdir, müminlerdir. Peki bizler bunu yapıyor muyuz? Fatiha'da istediğimiz gibi Fatiha suresinde dediğimiz zaman işte budur yanındaki kardeş. Diyoruz ki ya Rabbi beni bununla beraber et. Bu kardeşimle beraber et diyorsun namazda. Çıkarken ona selam vermiyorsun. Ona tebessüm etmiyorsun. İhtiyacına koçmuyorsun. Bu çelişkidir ya. O zaman sen Fatiha'da ne okuduğunu bilmiyorsun. Allah katında tek kutsal olan ilişki İslam kardeşliğidir biliyor musunuz? Başka bütün ilişkiler fesh edilecek, batıl olacak zaten. Onlar kendilerini inkar edecek. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: El ahlia yume Baduhum bagduhum libadin adu illa Dostlar o gün düşman olacak diyor. Ahiret gününde dostlar o gün birbirine düşman olacak. Şimdi sokakta, Çamlıca'da sarılıp seni çok seviyorum diyen insanlar var ya, yarın Allah Azze ve Celle diyor ki o diyor birbirine düşman olacak, lanetleyecek diyor birbirini. Ancak müttakiler hariç diyor. Bu dünyada Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapıp namazında Ya Rabbi beni o bağışlamış olduğun, nimet vermiş olduğun insanlarla beraber et. Onların yolu üzerinde beni yürüt dediğin insanlara karşı doğru davranıyorsan işte sen o zaman muttakilerden sayılıyorsun. Ama bunu ancak azımız başaracağız. Niçin? Çünkü insanlar çoğu dedik ya dini bilmiyor. Ancak dini bilenler bunu başarabilir. فَعَلَمْ اَنَّهُ la ilaha illallah اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْ بِكِ Bil ki günahını bağışlayabilesin. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e önce öğren sonra tövbe et diyor. Ama tövbe edersen öğrenmeden önce bilmiyorsun ki neye tövbe edeceksin nerede hata yaptığını bilmiyorsun ki önce doğruları öğrenmen lazım ki nerede yanlış yaptığını bilesin arkadaş o yüzden gel dinini öğren dinine önem ver ve elhamdülillah vesailü talim dediğimiz yani öğrenme yolları bir sürü var kitap okumak var camiye gidip derslere katılmak var böyle sohbetlere katılmak var kasetler dinlemek var küçük halkalar oluşturup kitap okuyup orada konuları tartışaraktan öğrenmek var. Yani öğrenme yolları o kadar farklı ve çeşitli olduğu halde medreselere gitmek var, üniversiteye gidip orada öğrenmek var. Bir sürü yollar var. Öğrenme yolları çok olduğu halde dedik ya insanlarımız, gençlerimiz bunu uğraşmıyorlar, ilgi göstermiyorlar. Çünkü sebeplerine bazılarını saydık. Dünyevi uğraşları Bugün çok onları meşgul ettiğinden dolayı istemiyorlar. Ve bu da çok tehlikelidir. Çünkü yarın birbirlerine düşman olacaklar diyor. Allah Azze ve Celle bunu bildirmiş. Öyle manzaralar olacak. Ha, o hale düşmemek için ne yapacağız? İlmimizi öğrenmemiz lazım ve Müslüman olarak görevimizi bilmemiz lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki ancak mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudur. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler. İli emrederler, kötülüğü hederler ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Şimdi bakın ne diyor? Sonuç, kimde bu vasıf varsa, birbirlerinin dostlarını Allah Azze ve Celle sayıyor. Ondan sonra ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Allah zaten sadece bunlara merhamet edecek. Allah Azze ve Celle'nin merhameti sadece bu insanlarla olacak. Diğer o umut edenler var ya tilke yuhum buyurur. O sadece onların boş umudu. Şimdi nice insan var diyor Allah beni de başlayacak Hiçbir şey yapmaz. Anlatabiliyor mu Görevini yapmaz Allah'a karşı. Ama Allah nasılsa biz de hepimizi bağışlayacak diyerekten kendisine bir yalan bir umut vermiş. Ve o yalan umut ahirette çok pişmanlık olacak. Aa neler kaybettim diyecek. İlk adım ölüme girdiği zaman ölüme bir adım bastığı zaman ne olacak? Büyük bir hasret geçirecek içinden. Ama o hasret ona fayda vermeyecek. Zümer suresini açtığınız zaman okuyun. Zümer suresini Allah Azze ve Celle o pişmanlığı bize anlatıyor. İnsanın pişmanlığını. Ölüme sırf bir adım attıktan sonra bak çok yakın. Şu giymiş olduğumuz gömlekten bize daha yakın olan ölüme kala kişi ne yapacak? Büyük bir pişmanlık. Keşke diyecek ki ben bu hayatımı değerlendirseydim ve kendime faydalı bir işle meşgul olsaydım. Taha Suresinde Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Siz bugün kıyameti görmeseniz bile muhakkak vuku bulacaktır. Bunu bir kere anlamamız lazım. Biz bugün kıyamet saatini hissetmiyorsak bile, çünkü öyle meşguliyetler çevre bize vermiş ki, hissetmiyorsak bile mutlaka kıyamet vuku bulacaktır. Ölüm mutlaka bize gelecek. Ondan kaçsak bile, Allah Azze ve Celle buyuruyor, ölüm mutlaka bizlere gelecek. Peki gelince ölüme hazır mısın? tabiinden 30 kişiye sormuşlar bir rivayette kıyamet gelse daha ne amel yapardın ne demiş biliyor musun bu 30 kişi başka yapacak bir amelimiz kalmadı hepsini yaptık acaba bize sorsalar bütün amelleri biz yaptık mı? yani Kur'an'da geçen 6 bin küsur ayetteki bütün bu hükümleri yaşayabildik mi sünnette binlerce binlerce sünnette gelen amelleri hepsini yaşadık mı bu tabi'in olan alimler diyor ki eğer deseler ki yarın kıyamet olacak artık ne amel yapacağımı bilmiyorum. Yaptım, hepsini yaptım diyor. O kişilerden miyiz? Yoksa ah keşke bir dakika daha uzatılsa da ve geri dönüp sadaka versem, iyilikler yapsam mı diyecekler. Ve ölüm meleği insanla ölmeden önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki gösterir kendisini. Ölüm meleği insana kendisini gösterir. İnsan artık dedi, orada beni bekliyor. Beni almaya geldi artık. Dedi. Hatta bazıları ölmeden önce bunu çok kez bize söylüyorlar. İşte dedem vefat etti diyor. Ölmeden önce dedi diyor bak cebra şey cebra, ölüm meleğim geldiğini gördüm diyor. Ölüm meleği orada beni bekliyor diyorlar. İnsanlar diyor, ya, diyor şaka yapıyor falan. Anla, halbuki adam doğruyu diyor. Bir aradan 10 dakika geçmiyor. 5 dakika geçmiyor, bakıyorsun ruhunu teslim etmiş. Geldiği zaman insan onunla konuşuyor, pazarlık ediyor. Pazarlık ediyor. Diyor ki bana bir gün ver. Diyor biz sana günler vermiştik. Bana bir saat ver. Biz sana saatler vermiştik. Bir dakika ver. Biz sana dakikalar vermiştik. Artık ne bir gün, ne bir saat, ne de bir dakika bitmiştir. Bu iş şaka değil arkadaşlar. O yüzden İslam kardeşliği de bu ibadetin bir parçasıdır. Yani biz bunu zevk için anlatmıyoruz. Muhabbet olsun diye anlatmıyoruz. İslam kardeşliği Allah katındaki kutsal bir ilişkidir. Ve bu kutsal ilişkinin mükafatı da çok büyük olacak. Onu anlatacağım. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ahiret gününde peygamberlerin ve şehitlerin bir kısım insanları kıskanacaklar, şaşıracaklar onların mükafatlarına. Hatta kıskançlık hissedecekler. Halbuki o zümre diyor ne peygamber ne de şehittir buyuruyor. Bu üzerine sahabe anlayamıyor diyor. Nasıl olur ya Resulallah peygamberlerin şehitlerin bile kıskanacağı bir zümre insanlar özelliği nedir? Kimdir bunlar? Deyince ne diyor? Bunlar diyor birbirlerini Allah için severlerdi. Ve aralarında asla bir dünyevi menfaat yoktu bu Allah sevgisi arasında. Başka bir çıkar yoktu. Sadece Allah için seviyorlardı böyle bir kardeşlik önemliyse kardeşim peygamberler dahi gıpta ediyorsa böyle bir mevki bizler bu abeli bu ibadetin neresindeyiz ve bugün çoğu problemlerimiz olmasının tek sebebi nedir biliyor musunuz? Müslümanlar bugün farklı düşüncelerdeki olan Müslümanla nasıl bir diyalog kuracağını bilmiyor olabilir insanla herkes aynı düşünecek değildir. Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de biliyor. Rabbin isteseydi insanları tek inanç üzerinde yapardı. Tek tipli insan yapardı. Herkes aynı görürdü. Herkes aynı şeyi severdi. Herkesin aynı merağı olurdu. Ama Allah azze ve celle insanları farklı yarattığını bildiriyor. O yüzden insanlar diyor ihtilaf edecek. O yüzden değerli kardeşim ihtilaf normal bir şeydir. Önemli olan ben bir farklı düşünen bir kardeşimle Müslümanla nasıl bir ilişkiye girmem lazım? Nasıl konuşmam lazım? Bunun uslubunu bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Kardeşim ya ona saldırıyor, ona sövüyor, tekfir ediyor, onu müptedi ilan ediyor, sapık ilan ediyor, ona hakkında her türlü iftiralar anlatıyor, ailesinin yanlışlarını dile getiriyor, hiç alakası olmayan konulara giriyor. Neden bunu giriyor? Çünkü nasıl davranacağını bilmiyordu o yüzden. O yüzden bu konuyu öğrenmemiz lazım. Arkadaşlar acaba benim uslubum, benim yaklaşımım kardeşime karşı... Doğru mu? Yanlış mı? Bunları öğrenmemiz lazım. Bu dört konu çok önemli. Bir, İslam'da kardeşlik. iki farklı düşünen Müslümana karşı nasıl uğraşmam lazım? Velev ki Şii olsun. Düşünün bir Şii gelse buna karşı bir Müslümanın bir tavrı olması lazım. Bir uslubu olması. Neticede eğer la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inanıyorsa peygamberin hak peygamber olduğunu söylüyorsa, iman ediyorsa meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe. Demek ki buna bizim birçok aynı noktamız var. Bunlara önce bakmamız lazım arkadaşlar. İnsanlarla konuşurken görüyoruz ki cemaatler birbirine giriyor. Nefret ediyorlar. Birbirlerine silah çekiyorlar. Vallahi eline silah verirse birbirini hemen öldürecekler. Böyle bir din yok arkadaşlar. İslam böyle bir din emretmemiş. Böyle bir nefret emretmemiş. Emri bil maruf bile yaparken peygamberimiz beş şart koymuş. Eğer o beş şarttan bir tanesi yoksa emri bil maruf yapman bile caiz değildir. Çünkü peygamberimiz adam adisi alıyor yanlış uyguluyor. Ve peygamber demiş münkeri gören değiştirsin. Değiştirsin ama beş şartla söylemiş onu. Sen o beş şartı yerine getirdin mi? Eğer bir tanesi şart eksikse o zaman münkeri dahi değiştiremezsin bırakacaksın. Beş şart var. Nedir o beş şart? Bir diyor ilmi olacak. Yani o gerçekten ya yapılan iş münker mi değil mi? Adam var tepki yapıyor. Hocam diyor ben babama kızdım bağırdım evde. Anneme ablama diyor yasak koydum falan yaptım. Ne yaptılar? Sonra bir şey anladı Ya bu haram değil ki. Yaptıkları münker değil ki. Böyle bir hakkı yok ki. E ben bunu haram biliyordum. Yanlış haram kardeşim. Sen haram olmayan bir şeyi haram edemezsin ki. Bu yetkin yok. O yüzden ilmin olacak. Yüzde yüz yapan kişi bu davranışı haram mı değil mi? Bunu bir kere bileceksin. Eğer bunu bilmeden yaparsan emri bil maruf bu değildir. Bu cahilce konuşmaktır. Bilmediği şeyler hakkında Allah hakkında haramı helal yapmaktır, helalı da haram yapmaktır. Bu tehlikelidir. İki ikinci şart nedir? Yaparken kişi sabırlı olacak. Eğer sabrın yoksa diyor yapma. Niye? Çünkü o sana belki ters tepki yapabilir. Dersin ki ya kardeşim içki içme haramdır. he? Belki senin annene sövecek. Belki senin babana sövecek. Belki sana küçümsecek. Alay edecek seninle. Vay sen bana nasıl anneme sövdün deyip ona saldırırsan bu artık Allah için olmadığı nefsi çıkarını nefsini kurtarmak için oldu. O yüzden Allah Gafir Suresi'ne ne buyuruyor müminlere? Diyor ki de ki ey Resulüm o Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere de ki Kafirlerin eziyetini affetsinler. Affetme gücün var mı? Çünkü o şey yapıyor cahil o zaten. O yüzden sabırlı olacaksın. Eğer sabırın yoksa sakın ama. Eğer vallahi döverim diyorsan eğer bir yanlış bir söz söylerse ben onu döverim saldırırım diyorsan o zaman emri bil maruf yapman yasaktır. Niye? Çünkü bu nefsiz kavga olacak. Nefsi kavga olacak. Üçüncü şart nedir? Diyorlar ki yumuşaklıkla yapacak. Sertlikle yapamaz eğer emri bil maruf yapıyorken yaparken rıfla yapacak peygamberimiz diyor. Çünkü yumuşaklıkla yaptığı her şey ona kabul gösterir ve sertlikle yapmış olduğu her şey onu nefret ettirir. Ve bunu zaten bugün görüyoruz İslam aleminde. Nereye İslam alemi zorla girmişse en kısa zamanda oradan çıkmıştır. Ve nereye de sevgiyle girmişse he, muhabbetle girmişse bak İslam orada hala bugün vuku bulmaktadır. Çünkü insanlara hele, hele bu asırda zorla, kaba kuvvetle illa böyle olacaksın, zaten artık kabul ettirme mümkün değil. Öz hanımına bile bunu yapamazsın. Öz hanımına bile işte seni döverim, keserim, asarım. Bu laflar dönemi bitmiştir. Anladım. O yüzden zaten dinimizde yeri yok. Yani böyle tehditlerin, öz hanımına dahi böyle tehdit etmen zaten şeran caiz değildir. Bu da cehaleti gösterir. O yüzden emri bil marufun şartı diyor, Yumuşak kelimelerle söyleyecek ve sabırlı olacak tepkiye karşı sabırlı olacak sabrın yoksa yapma diyor yumuşak kelimelerle yapamıyorsan sus diyor dört yapacağın münker önle, önlediğin münker yasakladığın münkerin eğer ondan su yasakladıktan sonra daha büyük bir münker geliyorsa zarar geliyorsa o zaman o münkeri bırak niye çünkü zararı daha büyük gelecek mesela İbn Teymiz zamanında Moğol askerleri, Tatar askerleri kafayı çekerlerlermiş. Bazı talebeler İbni i Teymiye'nin rahime olan derlermiş gidelim o askerlerin içkilerini yıkalım. Emri bil mağruf yapan Bu köyde İslam köyü burası. Yıkacağız içkilerini diye çıkarlar. İbni i de sakın ha ellemeyin der. Bırakın içsinler. Niye? Eğer bunlar sarkoş olmasa hanımlarımıza saldırırlar. Bırakın sarkoş kalsın. Kendisiyle uğraşsın. Ama ayık olursa, aklı yerinde olursa ne yapacak? Daha büyük bela olacak. O yüzden nerede büyük bela varsa o belayı getirme kardeşim. Bırak küçük bela kalsın. Çünkü daha büyük gelirse ona tahammül edemeyeceksin. İsyan edeceksin bu sefer. Aynı Calut, Davut meselesi gibi. Bize cihad yazdı, emrettiler. İstediler peygamberden. E bak dedi yazarsa takatınız olmaz ya demeyin. Ya olur mu? Bizim ailemize eziyet yapıyor, şuna eziyet yapıyor, haksızlık görürüz. Biz müdafaa ederiz, savaşırız dediler e Allah farz kılınca yapamadılar. Çoğu isyan etti. Dinden çıktılar. O yüzden değerli kardeşim, insanların dinden çıkmasına sebep olma. İnsanları ahiretinde cehennemlik olmalarına sen sebep olma. Cennete girmelerine sebep ol. Peygamber aleyhissalatü vesselam, herkesin cennete girmesi için mücadele etmiştir. Bir Yahudi çocuğu bile ziyaret etmiştir. Öz amcası Ebu Talib'in yanına gitmiştir ve demiştir ki, ey amca, sırf la ilahe illallah söyle ki Allah katında, bir elimde bir şey olsun. Seni Allah'ın huzurunda müdafaa edebilecek, bir sebep gösterebilecek bir şeyim olsun. Ebu Cehil oradan müdahale ediyor. Ya Ebu Talib diyor. Sen yoksa ataların dinini inkar mı ediyorsun? Bunun üzerine gene peygamberimiz uğraşıyor. Ebu Cehil ve Ümey ibn Halefler uğraşıyor, Ebu Talib'e baskı yapılar. En son Ebu Talib diyor ki ben diyor atalarımın üzerinde kalmak istiyorum. Ve müşrik olarak ölüyor. Ama peygamber aleyhisselam bunun için mücadele ediyor. uğraşıyor. Demiyor ya yani, nereye giderse gitsin. Demiyor niye insanların cennetini istiyor? Bir Yahudi çocuğu hasta olunca onun yanına gidiyor. Onun hizmetinde bulunan bir Yahudi çocuk var. Ücretli gelip onun yanında çalışırmış. Diyor niye gelmedi bugün çalışmaya? Demişler hasta. Bunun üzerine peygamberimiz onu ziyaret ediyor ve çocuğa diyor ki Müslüman ol ve babası kitap ehlinden olup bildiğinden dolayı peygamberimizin vasfını diyor İtihad edebül Kasimi. E. Muhammed aleyhisselam İtihad o peygamberdir ve çocuk şehadet getirerekten ölüyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yaptığı davranış nedir biliyor musunuz? Allah hamd etmesidir. Diyor Allah hamd olsun ki benim vesilemle bir kişi ateşten kurtardı. Bir kişiye vesile oldum. Sen bir kişinin ateşe girmesine mi vesile oldun yoksa ümmetin yarısını ateşe sokmak için mi vesile oldun? Bugün öyle gruplar var diyor ümmet hepsi kafir oldu hepsi cehennemliktir diyor ya onları cehennemde çıkartmak için ne yapıyorsun insanlar cehenneme gidiyor onu zaten Allah azze ve celle bildiriyor sen onların cehennemden çıkması için ne çalışma yapıyorsun yoksa onlara cehennemin kapısını örtüyor musun çıkmamaları için o yüzden bu İslam'daki kardeşlik konusu bizler için çok önemli konudur çünkü ibadettir bunu anlamanız lazım İslamdaki kardeşlik konusu nasıl namaz ibadetse hükümleri varsa kuralları varsa nasıl abdestsiz namaz olmuyorsa kardeşsizlik de İslam olmuyor. Mutlaka beraberce yaşayacağız. Delil nedir? Allah Azze ve Celle'nin Kevs Suresindeki ayeti. Wa asbir nefsak ma al-ladzina bil gada bil yuridun diyor ki Peygamberimiz Allah Azze ve Celle farz kılıyor, ediyor. Diyor ki nefsini sabret. Kimler için? Allah'ın rızasını gece gündüz kazanmak için uğraşan insanlara karşı sabırlı ol diyor. Peygamberimiz Allah Azze ve Celle ona farz kılıyor. insanların eziyetine, zorluklarına sabır etmesini, göstermesini. Demiyor ya ben peygamberim, bana özel muamele yapacaksınız. Benim yanımda kimse tartışmayacak, benim yanımda böyle yapmayacaksınız. Demiyor, tam tersi. Allah ona emrediyor, diyor, sabırlı olacaksın. Kimlere karşı? Kardeşlerine karşı sabırlı olacaksın. O yüzden ilk birinci nokta İslam kardeşliğinde kardeşim ne kadar yanlışı da olsa ona karşı sabırlı olmam lazım. Bu benim birinci görevim. Eğer sabırlı olmasam bu kardeşlik devam etmeyecek. Bu birlik en kısa zamanda çözülür. Ama sabırlı olursak Tahammül edersek birbirimize Allah için. Çünkü bu tahammülün karşılığını Allah Azze ve Celle'den alacağımızdan dolayı ne olacak? Mükafatını göreceğiz. Mükafatı nedir? Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah Azze ve Celle ahiret gününde nerede diyecek? Benim için birbirlerini sevenler. Benim için bir araya gelip kardeş olanlar nerededir? Bugün onları öyle bir gölge altında gölgelendireceğim ki ve bazı rivayetlerde arşının gölgesi altında ve bazı rivayetlerde kendi gölgesi altında gölgelendireceğini bildiriyor ve onun dışında da başka hiçbir gölge olmayacak. Güneş kişinin tepesinde olacak, anlının üstünde olacak, bir mil yakınında olacak ve teri o kadar akacak ki diyor İmam Nevevi rivayetlerde getiriyor. Diyor ki 70 adım ve yetmiş adım arkadan önden her taraftan bir havuz şeklinde teri havuz gibi böyle birikecek ve kulağının hizasına kadar onu boğacak bir şekilde kadar yükseleceğini bildiriyor. Yani günah ne kadarsa o kadar da katacak. Ne kadar günah azsa da o kadar da az teri olacak. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam insanların terlerinin derecelerini anlatıyor. Ve o bekleyiş bir gün değil, iki gün değil. Rivayetlerde geldiği gibi 50 bin sene insanlar Allah'ı bekleyecek. Mahşer gününde öyle bir mekan ki, hatta alimler ihtilaf ediyor, dünyada mı olacak mahşer günü yoksa başka bir mekan mı? Ve doğru olan görüş başka bir yerde olacak. Bu dünyada olmayacak. Allah Azze ve Celle yeni bir mekan yaratacak. Ve o mekanda hiçbir günah işlenmiş olmayacak. Tertemiz bir bölge olacak. İnsanlar çılılçıplak olduğu halde, Kimsenin aklından dahi günah işlemek oradan geçmeyecek. Herkesin derdi var, sıkıntısı var ve günah işlenmemiş olan tertemiz bir yerde Allah azze ve celle insanları ne yapacak? Hesaba çekecek. Ve o hesap çekmece de değerli kardeşim bilmen gerekir ki bazıları da ellerini ısıracak. Alacak kendi elini adam var kuvvetle ısıracak. İstersen bir dene bu dünyada dene ki. Burada yapamıyorsan ahirette hiç yapamayacaksın. Kanlarla ısırıp kanlar çıkacak. Pişmanlığından dolayı. Artık neye öfkesini yapamayacağından dolayı artık kendini ısıracak diyor. O gün diyor Allah Azze ve Celle zalimler ellerini ısıracak. Isıracak. Bir kere değil, iki kere değil. Durmadan ısıracak. Pişmanlık gösterecek. Ve ne diyecek? Diyecek ki Yekulu ya leytenitte khastu ma'ar rasul ise keşke ben Peygamberle beraber bir yol edinseydim, onun yolu üzerinde gitseydim diye elini durmadan ısıracak. Sonra ne diyecek? <gülüyor> ya veylata leyteni lem attakhiz fulanen halila ve keşke ben falan kişiyi de kendime dost edinmeseydim. Niçin <gülüyor> <gülüyor> Çünkü beni ne yaptı? Sapıttırdı. Ne zaman sapıttırdı? Doğrular ulaştıktan sonra, Kur'an bana ulaştıktan sonra, haber ulaştıktan sonra dedi ki inanma, boşver onlar aşırıdır, onlar dincidir, onlar vahhabidir, onlar mezhepsizdir, onlar şudur, budur diyerekten ne yaptı o arkadaşı? Onu haktan uzaklaştırdı. Keşke ben o arkadaşa uyvasaydım diye pişmanlık edecek ama o pişmanlık fayda vermeyecek. O yüzden Aleyhisselatü vesselam İslam kardeşliğinin faydalarını, güzelliğini anlatırken iki örnek veriyor. Diyor ki, düşünün diyor, bir insan bir güzel koku satan insanla, parfüm satan bir insanla dostluk eder. Salihlerle beraber olmanın misali diyor, aynı bir koku satanla beraber dostluk yapmak gibidir. Ve kötü arkadaşlarla harama götüren, Allah'a isyana götüren, Suul ul Celis ise kötü topluluklardaki o birleş birleşmelerin de misali diyor, aynı demirci gibidir diyor. Demirci ateşin önünde bal durmadan demire vuran insana demirci diyoruz. Bu insanların ikisinin farkını veriyor. Birinci örneği anlatırken bu güzel kokucu onun yanına gitsen ya ondan koku alacaksın ya sana borçla koku verecek ve otta sana bu koku ikram edecek o da hiçbir şey ikram etmezsem, hiçbir şey almasan bile onun yanında bulunduğun müddetçe güzel kokular burnunda duyacaksın. Güzel kokular ne yapacaksın? Duyacaksın. öbürsü ise diyor demircin yanına gidersen ya üstün kirlenecek, ya elbisen yanacak ya da dumandan durmadan öksüreceksin. Bu nedir diyor? İkisinin farkıdır buyuruyor. Bu ikisinin farkıdır. Şimdi alemler bu hadisi açıklıyorlar. Çok geniş bir şekilde açıklıyorlar. Ve diyorlar ki aslında bu örnek çok güzel bir örnek anlaşılması için. Ama İslam kardeşliği bundan üstündür. Niye? Çünkü sen kokucu da dünyevi bir menfaat, güzel bir koku işittin. Ama İslam şeyindeyse ahiretini kurtarıyorsun. Sadece güzel koku duymuyorsun. Ahiretini kurtarıyorsun. En azından şu saatte şurada oturman seni bazı günahlardan haram e, uzaklaştırıyor. Şu anda bak günah işleyemiyorsun. Belki başka mekanda olsaydın, Allah alem belki günah işleyecektik. Ama şurada şu toplumda kalman seni bazı günahlara düşmende ne yapıyor? Önlüyor. Ve da yine alimler buyuruyor. En azından burada ahiretini kurtaracağın e, bazı Meseleler öğrenmiş oluyorsun. O zaman son noktaya geliyorum. Bu da nedir? Peki ilişkiler nasıl olması lazım? O zaman bu kadar önemliyse İslam kardeşliği. Şartları söyledik. Aynı değerleri paylaşanlar Müslüman kardeşlerdir. Yani İslam kardeşi aynı itikada sahip, imanın altı şartını, İslam'ın beş şartını kabul etmiş, Kur'an'ı, peygamberi kendisine rehber edilmiş insanlar, bunlar din kardeşidir. Ve bu kardeşliği hiçbir şey önüne geçemez. Ne aile geçebilir, ne hanım geçebilir, ne meslek geçebilir, ne diğer ilişkiler, ortaklıklar, kardeşlikler bunun bir üstünlüğü olabilir. Nasıl devletler bir yerde toplantı yapıyorlar, orada kararlar alıyorlar, anlaşmalar imzalıyorlarsa... İslam kardeşliği de şu anda bir toplantı yapmaktadır. Kararlar alınıyor. Şartları vardır. Eğer bu şartlara uymasak o zaman bu derslerin, bu sohbetlerin hiçbir farkı yok ki, üstünlüğü yok. O yüzden bağlayıcı olabilmesi için bu şartları ne yapmamız lazım? Yaşamamız lazım, uygulamamız lazım ve o şartları şimdi anlatacağım. Çünkü hiç duydunuz mu? Bir devletler bir araya geliyorlar, anlaşma yapıyorlar da aralarında bir anlaşma şartları olmasın.